74. bölüm Tebekkülün Fazileti Bu konudaki ayetlerden birinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Kararını verdiğin zaman da Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Sahibi olanların Allahu Teala Celle Celaluhu tarafından en çok sevilen, yerine getirenlerin onun desteği ve himayesinde olan bir makamdır tevekkül. Tevekkül sahiplerine Allahu Teala yeter ve kafi gelir. Onları sever ve gözedir. O kişi büyük bir başarı elde etmiştir. Zira Allahu Teala tarafından sevilen kişi, seven tarafından azap görmez, kovulmaz ve mahcup edilmez. İbn-i Mes'ud radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Hac mevsiminde ümmetleri gördüm. Kendi ümmetimi de dağları ve ovaları doldurmuş olarak gördüm. Onların görünüşleri ve çocukları hoşuma gitmişti. Bana denildi ki hoşnut oldun mu? Ben evet oldum dedim. Bana tekrar denildi ki Bunlarla birlikte 70 bin kişi hesapsız olarak cennete girecekler. Bunun üzerine sabi i dediler ki, kimdir onlar ey Allah'ın Resulü? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, onlar dağlanmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar, rukiye yani muska yaptırmayanlar ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Bunun üzerine Ukkaşe radıyallahu anh ayağa kalktı ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü dua buyur da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu beni onlardan kılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dua buyurdu. Allah'ım onu o kimselerden kıl. Derken bir kişi daha kalktı ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü beni de onlardan kılması için Allah'u Teala'ya dua buyur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bu konuda Ukkaşe seni geçti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Eğer sizler gerektiği şekilde Allahu Teala'ya tevekkül etmiş olsaydınız, sabahleyin kursakları boş olarak gidip akşam karınları dolu olarak dönen kuşlar gibi sizleri de rızıklandırırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim her şeyden ümidini keserek sadece Allahu Teala'ya dayanırsa Allah Celle Celaluhu ona her türlü destek ile kafi gelir. Onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim sırf dünyaya dayanırsa Allahu Teala da onu dünyaya havale eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kim insanların en zengini olmaktan sevinç duyarsa, elindekilerden daha çok Allah Celle Celaluhu katındakilere güvensin. Rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geçim sıkıntısı ve darlığa düştüğü zaman ev halkına şöyle derdi. Haydi namaza kalkın, yüce Rabbim bana böyle emir buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi okudu. Ailene namazı emret. Sen de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Rukye yani muska yaptıran ve dağılan kişi... Tevekkül sahibi değildir. Rivayet edildiğine göre İbrahim aleyhisselam mancılık ile ateşe atıldığı zaman Cibril aleyhisselam bana bir ihtiyacın var mı diye sorduğunda sana bir ihtiyacım yok diye cevap vermişti. Böylece hasbiyallahu ve ni'mel vekil yani Allah bana yeter. O ne güzel vekildir sözüne bağlı kalarak vefalı olduğunu göstermişti. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında şöyle buyurur. Ve ahdine vefa gösteren İbrahim. Allah Celle Celaluhu Davud Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Ey Davud bir kul mahlukatımı bırakıp sadece bana sarılıp tevekkül ederse kendisine göklerde ve yeryüzünde bulunanların hepsi tuzak kursa da ben ona mutlaka bir çıkış yolu gösteririm. Said bin Cübeyr radıyallahu anh şöyle der. Bir defasında beni akrep soktu. Annem rukiye yaptıracağım diye yemin etti. Rukiyeciye varınca ben ısırılmamış olan elimi uzattım. O zat bize ölümsüz ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını onun bilmesi yeter ayetini okudu ve sonra şöyle dedi. Bu ayeti okuduktan sonra bir kulun Allahu Teala'dan başka birine sığınmaması gerekir. Alimlerden biri rüyasında şöyle seslenildiğini görür. Kim tam olarak Allahu Teala'ya güvenirse geçim kaynağını elde etmiş olur. Alimlerden biri şöyle der: Payına ayrılmış olan mutlaka eline geçecek olan rızık peşinde koşarken Üzerine farz olan amellerden geri kalarak ahiretini zayi etme. Dünyada ne kadar çabalarsan çabala, Allahu Teala'nın senin payına yazdığından fazlasını elde edemezsin. Yahya bin Muaz Errazi rahmetullahi aleyh şöyle der. Rızkın peşinde koşmaksızın kulun rızkı bulması, rızkın kulu bulmakla görevli olduğuna dalalet eder. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh şöyle der. Ruhbanlardan birine yiyip içeceğin nereden geliyor diye sordum. Bana dedi ki, bunun bilgisine sahip değilim. Fakat sen nereden gelirip içirdiğini Rabbime sorabilirsin. Herim bin Hibban rahmetullahi aleyh, Üveys el-Karani radiyallahu anh'a şöyle der. Nereye yerleşmeyi tavsiye edersin? Üveys el-Karani radiyallahu anh, Şam taraflarını işaret eder. Herim der ki: "Acaba orada geçim işleri nasıl?" Bunun üzerine Üveys radıyallahu anh der ki: "Şu besbese dolu kalplere yazıklar olsun. İçlerine şüphe karışmış. Böylesine nasihat fayda vermez." Ariflerden biri şöyle der: "Vekil olarak Allahu Teala'yı seçen kişi her iyiliğe yol bulabilir." Cenab-ı Hak'tan bizlere güzel edepler nasip etmesini niyaz ederiz.